الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وتندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى والنبيين والمرتدين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَنَ لَهِ الشِّقَاقُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرآنِ وَمَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْرَأْ شِرَوْهُ الذي الَّذِي ضَيَ Salakallâhu'l-alîm ve allâhına Resûlühü'l-Nebiyyül-Hâşimîl-Karîm. Ya İlahe'l-Âlemin, zahir ve batınımızı envar-ı imaniye ve Kur'an'iye eyle münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden, tesvilatından, teslinatından bizleri masuhunu mahfuz eyle. Cümlemiz kıyamet ettirdi beni Mübeyni İslam'a hafi eyle. Amin. Cümlemiz cennet hücumu Allah şerefiyle şeref ya Beyna. Amin. Amin hürmet-i Seyyidül Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Terim Müslümanlar. 3 defa bu bendenin halkına bir müsahabede bulunma imkanını elde etmiş bulunuyorum.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 sırtımıza tahmil buyurdu bu vazifeyi, hem rızasına muvafık hem müminlerin karşılarında makiyet bulacak şekilde tevfik-i bizlere refik eylesin Ahim. ve öyle eylesin. Sizin huzurunuza ilk defa çıkıyorum, belki de ilk ve son. Böyle bir kere de bir kere sizinle karşılaşmada size ne kadar şey anlatacağım bunu bilemiyorum. Çok bir şey anlatmaktan mümkün değildir. Rabbimin inayetiyle insanımızın içine düştüğü çamurdan ve bataklıktan kurtarılması istikametinde ona verilmesi gerekli olan husus üzerinde denine boyuna durmayı kendime göre kararlaştırdım. Belki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 Kur'an'a karşı bu kadar yabancı hale getirilmemiştir. Bu denilir Hazreti Muhammed Vesselam gönüllerden sökülüp atılmamıştır. Cemaat mescidine, mesciddeki seccadesine, seccadedeki secdenin neşvesine bu kadar yabancı kalmamıştır. Binaenaleyh biz asrımızı belaletlerin, helaketlerin, felaketlerin,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 Gönülleri Kur'an'a karşı yabancı kıldığım, camisinden, cemaatinden dahi Allah'ı uzaklaştırdım. korkunç bir asırdır. Zaman hadd-i Allah nazarında kıymet eden, kıymet ifade eden bir şeydir. Zaman vel asri innen insâne le fî husri sure-i kendisine yemin edilen, eşyadan bir parçadır.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 yeniden şehval acı vafakı âlemde arz etmesi, büyük güç, büyük gayret, büyük kimmet ve büyük fedakarlık istemektedir. Bina yıkılmış enkaz haline gelmiştir. Bunu dileklerle kaldırabilecek misiniz? Sağdan soldan vurduğunuz payandalar bunu ikame edebilecek mi? Ne yapacaksanız yapacaksınız, bu binayı ikame edeceksiniz, bileceksiniz ki, enkazı fareleri dahi barındırmaz hale gelen bu bina, yirminci hapsın insanı tarafından kaldırılması iktiza etmektedir. Yirminci hapsın insanı bu binayı kaldırıp ikame daha bir ruhu ve şuuru içinden bu vazifeye uzatmaz ve omuz vermezse, daha asırlarca insanımız kıvrım kıvrım kıvranacaktır. Aziz Müslüman,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 Cemaatsiz kalan, ümmetsiz kalan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplanma davasıdır. Dava, ihtişamı kadar gayret ve himmet istemektedir. Binaenaleyh sizin fedakarlıklarınız, normal devirdeki fedakarlık çizgisinde cereyan ederse, sizden beklenen hizmeti vermiş, vermiş sayılmayacaktınız. Siz normal'ın çok üstünde, ancak sahabinin meydana getirdiğim,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 ve onunla aşk kazanan, geceleri seccade-i süsleyen, kalbi imanla dolu insan görmedim. Üç asırdan beri beni okuduğu zaman gözyaşlarıyla seccade istatan insana şahit olmadım. Üç asırdan beri siyasi düşünce ve kanaatlarının esir oldukları kadar Rabb'e esir olmuş bir cemaat görmedim.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 Düsturu hayat etmeden, onunla nurlanmadan, sahabi gibi cilalanmadan, ağzımızdan çıkardığımız Kur'an olarak terdad ettiğimiz müddetcem, o hal dilim veya Resul-i Ekrem'in sızlanışları içinden bize bu manaları ifade ettim. Rabbim bize insafı ı izan -i ihsan eylesin. Kur'an-ı Kerim güçlü ve kuvvetli el bekliyor ki, Fedakar el bekliyor kim. Resul Ekrem'in perçinlediği o muallâ mevkiye çıkaralım. Faiz bulunduğu o mualla hal ve havayı yeniden kendisine iade edelim. Vazife çok ağır ve çok ciddidir. Büyük fedakârlıklar istemektedir. Bu fedakârlıklarda Rabbim dizimize derman, kalbimize iman lutmetsin aziz Müslüman. Ben bu türlü hususları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 eğer bilsem ki söylenen sözler üç asırdan beri söylenen sözler gibi uçup gidecek, tefsirsiz kalacak. Böyle sözleri söylemeden Allah'a sığınırım. Rabbim bana o türlü cemaata hitap etme imkanını vermesin. Ben faydasız konuşacaksam ve bir cemaatin kalbinde sözler mahkets bulmayacaksam, 25 seneden beri bu dille günah işledim durdum. Rabbim artık bu dilimi durdursun, benim hayatıma da son versin.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 Karada da vapur yürütülür mü Hazreti Fatih yürütmüştü bir zaman. Resul-i Ekrem'in emiru Amirü Amirüham tebşiratına mazhar olmak için karadan Halice vapurları indirmiş ama zeytin yağıyla mi indirmiştim? Teriyle mi indirmiştim? Zor mı indirmiştim? Canını dişine takmış muhakkak indirmiştim.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 Netice olarak Allah'a dönme mecburiyetindeyiz. Bir kere de Rabbimizin kapısını çalma mecburiyetindeyiz. Kimsenin bize yarı yarı vefadar olmamasına karşılık, yarım diye kendi kapısına giden kimselere, yâr vefadar olacak Hz. Allah'ı, yâr vefadar seçme mecburiyetindeyiz. Hiç olmazsa son bir kere Rabbimize teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Bu daha ciddi fedakarlıklarla olacaktır.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 Başbakanlık vadıyla ile karşı karşıya kaldığı zaman insanlığıma hizmet vaiz mevzumu mülahazası devreye girsin, ortaya girsin. Bu nesli bekliyordum. Ben gençlikten onun peygamberi adına onu bekliyorum. Onun peygamberi adına cephelerde, ön saflarda büyük bir erkanı gibi savaştığı halde mükafat almaya gelince bir nefer gibi geride duracak fedakarlığı bekliyorum. Bu ruh ve bu şuurla sahne tarzı idare ettiği an Hazreti Muhammed'in davası yerde kalmayacaktır. Fakat bin teessüf ve telehhüflar edeyim. Mesela çoluk çocuğa, toy delikanlara, çilasızlara ve ıstırapsızlara gecelerde Rabbi'yle baş başa kalmanın neşvesine erememiş, ruhan derinleşememiş, kalben buutlaşamamış, toy delikanlara bırakıldığı zamanda yeni bir felaket bizi bekliyor demektir.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 23 sene gibi kısa bir zamanda o insanlığa muallim olabilecek bir cemaat haline geldim. Medeniyete ve beşeriyete muallim olabilme mevkiini ihraz ettim. Büyük imparatorlukları yıkacak, akile yeksan edecek. Ve onun yerinde yeni saltanatlar ve debdebeler, yeni harfler ve kültürler kuracak muhteşem bir imparatorluk. Hem hilafetin imparatorluğu ve saltanat halinden zuhur edebilecek bir imparatorluk haline geldim.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 Fedakar bir cemaat ayın etrafındaki hale gibi toplandım. Fedakar bir cemaat Hazreti Muhammed'e dilbeste olarak emrine amade yanında yerini aldım. Fedakar bir cemaat onun gözünün içine bakıyordum. Ağzından çıkacak her şeyi emir kabul ediyor ve o emri hiç vakit fevd etmeden yerine getiriyor, isaf ediyordum. Bu fedakar cemaat, hasbi cemaat.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 Evlerinde aileleriyle rahat oturup kalkabiliyorlardı. Mahşerette bulunabiliyorlardı. Çocuklarıyla huzur ve huzur içindeydiler. Fakat Aleyhissalatu vesselam'ın çektiği ıstırabı görüncem teker teker bunlar Mekke'nin içindeki huzurlarını terk ediyor, Ebu Talib oymana gidiyorlardı. Bunlardan Osman İbn Mazun ki Resul-i Ekrem'in çok sevdiği bir insandı. Manen kendisini kardeş edinmiştim. Mekkeli bu Müslüman çok büyük, çok fedakar bir Müslümandı. Velid ibn-i himayesinde bulunuyordum. Her gün kâbeye serbest giriyor, ibadetini yapabiliyorum. Ailesinin yanına rahat girip çıkabiliyor. Çarşıda pazarda rahat ticaret yapabiliyor. Fakat bu kendisine çok acı, çok giran geliyordu. Kendi kendine diyordu ki, ben burada böyle rahat yaşayabiliyorum. Evlad-ı rahat münasebet ve muaşerette bulunabiliyorum.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 Ölümü gözenün almadan kimse o mahallenin içine giremiyor ve yine ölümü gözenün almadan kimse o mahalleden dışarıya da çıkamıyor. Kimse onlardan sokakta dolaşamıyor. Kimse insanların istifade ettiği haklardan onlardan birisi istifade edemiyor. Nasıl olur? Onlar orada sırap çeker de ben burada böyle rahat ederim diyorum. Ve sonra Velid ibn Müheyre'ye geliyor diyor kim? Sen beni himaye ettiğini kafirlerin içinden.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 Allah'ın inayet ve ihsanıyla. bir yerde mümin kendi rahatını ve rehavetini terk etmesi gerektiği yerde onu terk etmezse şayet kendisinden beklenen vazifeyi eda etmiş olmayacaktır. Bir yerde mümin maddi manevi hücuzatını ve huzurunu terk etmezse terk etmesi gerektiği yerde terk etmezse kendinden beklenen vazifeyi eda etmemiş olacaktır. Dikkat buyurun.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 Kur'an-ı beyanı anlamayı bir tarafa bırakmalar. Sünnet-i seniyyeyi yaşamayı bir tarafa bırakmalar. Bize aşılanmış öyle felaketlerdir ki, din-i İslam'a hizmet dediğimiz zaman, bu meseleler ağırlığıyla üzerimize yüklenince, biz din-i mübini İslam'a hizmetten vazgeçiyoruz. Dini ve dinin ruhunu elimizden alırken, bir gün onu ihya edecek ve ikame edecek gücü de beraber aldım. Bizi laşka bir topluluk haline getirdim.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 onun karşısına çıkmanın hesabın endişesini kalbinde taşımıyorsam, Biz abi ve tabi'nin anlayışı içinde ayaklarının bağı çözülmüyorsam, ihya etmediği gecelerin ıstırabını ihya ettiği gece vicdanında yaşamıyorsam, boş demektir o cemaat. Ümidinize bir tortu gibi bu sözlerle oturmuş olmayayım, onu kırmayayım, sizi daidar etmeyeyim, acı geldiyse beni bağışlayın Rabbim de beni affetsin, davap Ama meselenin iç yüzü budur aziz müslüman. Meseleyi sen ve ben halledeceğiz. Hazreti Muhammed'in cemaati meseleyi hallettiysem derindi ve bu suyudum. Kendisine göre Allah'la münasebeti çok tabiydim. Nasıl da size Osman İbni Mazun'u misal verdim bakın. Yerinde evini, yurdunu, yuvasını terk eden, veli dibni Muğiran'ın himayesini terk eden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 Osman binin Mazlu'nun yurdunu, yuvasını terk edip Medine'ye hicret etme vazifesi kendisine yüklendiği zaman bunu da yapıvermişti. Medine'ye hicret edivermiştim. Medine'ye hicret ettikten sonra da orada aynı fedakarlığı devam ettiriyordum. Bir gün resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına şu sözlerin söylendiği geldi. Medine-i Münevvere'nin afakında dolaşan bir şey vardım.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 Aynı fedakar insan Medine-i Münevvere'de de o fedakarlığını devam ettiriyor. Ve bu fedakar omuzlarda Müslümanlık bayraklaşıyor. Yedi kıtada şahbal açıyor. Ve bugüne kadar Müslüman olarak yaşama imkanını bulduysak şayet onların fethetikleri yerlerde bulduk. Onların hakim oldukları yerlerde bulduk. Sahabinin gittiği geldiği yerlerde yaşıyoruz bugün. Buralara kadar kendi devirlerinde geldiler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 ne kadar Allah'ın emir ve istekleri içinde fâni olursak, o kadar Allah'a yaklaşmış sayılacağız. Rabbim bu kurbiyetle bizleri teşrif ve tebicil buyursun. Aziz eylesin inşallah. Nefsimizi bu istikamette hizmete muvaffak eylesin. Ser levha olarak, Kur'an-ı Kerim'den intihab edip okuduğum ayeti celile içerimem. kerime, bizlere bu manayı ifade ediyor. İnne Allah eştera minel mu'minine enfusehum ve emwâlehum. بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به صدق الله العظيم الله جل جلاله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة Kendilerine cennet vermek, rızasını vermek karşılığında mallarını ve canlarını onlardan satın aldım. Bir cemaatten malını ve canını satın aldım. Onlara dünyevi ve uhrevi cennetler verdi, lütfeyledim. Dünyevi hakimiyetler ve istikametler verdim. Dünyevi muvaffakiyetler ve insanlarda bulundum. Ve aynı zamanda uhrevi cennetlerle de Allah Celle Celaluhu onları serpiraz kıldım yukatilune fi sebilillah Allah yolunda mukatele ederler. <gülüyor> <Ölün> ve ve yukselun ölür öldürürler. Va'den aleyhi hakkan fit incili ve kur'an Bu mallarını ve canlarını Allah davası uğrunda feda eden insanlara Allah'ın va'didir. Ve bu va'd Kur'an'da da geçmektedir. Tevrat'ta da geçmektedir. İncil'de de geçmektedir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 Ve bunun karşılığında dünyevi ve ukravi cennetlerle serpiraz ve şeref yap olacaksın. Dünyada mesut ve faydar olacak zilletten kurtulacaksın. Ahirette de başkalarını ahuvah edip ellerini dizlerine vurduğu o hengamede sen bahtiyar olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında halat halat teşkil edeceksin. Eğer halkanı burada yapmışsan, eğer kendini burada tanıtmışsan, eğer burada Hz. Muhammed'e zehalet etmişten, eğer onun safları arasında yerini almışsan, ümitli ol bu mevzuda sana beşaret olsun, orada Resul-i Ekrem seni yüzüstü bırakmayacak ve terk etmeyecektir. Sahabesine beşaret verdiği bir zamanda şöyle buyurur, ben havzumun başından, şu kadar bardağı, şu kadar kasesi olan havzumun başından, kendi elimle ümmetime su vereceğim, tevserden içireceğim dediği zaman, sabit içinde sorar, Ya Resulallah kendi ümmetini nasıl tanıyacaksın? Buyurur ki sizin herhangi birinizin atları olsam, bazıların alnı beyaz olsam, bazıları dor olsa, bazıların ayaklarında sekisi olsa, beyazlı olsa, nasıl kendi atlarını tanırsınız? Ben de benim ümmetimi öyle tanırım buyurur. Ben ümmetimi alınlarındaki secde emaretinden tanırım. Ben ümmetimi abdest uzuvlarının parlaklığından ve beyazlığından tanırım, Allah. hurren muhaccelin olarak ümmetimi tanırım ve ümmetime sahip çıkarım. Bunun manası şudur, bir cemaat dünyadayken iken Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sahip çıkacak O Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam öbür alemde onu terk etmeyecektir, emin olun buna. Fakat burada saflarınızı sıklaştırın, Hz. Muhammed'in etrafında yerinizi alın.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 Aynı zamanda münafıklardan Abdullah i̇bn Bey Übey i̇bn Selul'un kızıyla da evlenmiştim. O münafıkın kızına da Müslümanlığı öğretmiştim. Daha delikanlık dönemiydim. Medine-i Münevvere de resul Vesselam'ı tanımış, Bedir'i görmemiş bilememiştir, o topluluk içinde görmüyor, vaadına rastlamıyoruz. Ama bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud'a gideceği haberini duymuştur. Resul-i Ekrem cepheye giderken münadilerini Medine'nin içine salıyor. Ve herkes gezdiği her yerden cihat var, harp var diye bağırıyorlardı. Herkes nahal üzerinde olursa olsun hemen o hali terk ediyor ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yerini alıyordu. İşte bir gün böyle münadiler seslenirken o da ailesiyle bağışlayın zifat olmuştum. Resul-i Ekrem'in münadisinin sesini duydum. Gusretime imkanını bulamadım.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 Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ı korumak içindim. Hanzele yalıın kılıç vuhuz taflarına saldı, saldı. önüne gelene saldırıyor. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ı arıyor, karşısında Cehan Fesendane mücadele veriyor, savaşıyor ve bir aralık İslam saflarındaki çatlaklık bahis mevzu olunca da o da göçsünü geriyor. Can siperhane mücadele esnasında kolunu kanadını kaybediyor ve şehit düşüyor. O'nun savaşından ve şahadetinden, Uğud'a iştirak etmesinden kimsenin haberi yoktu. Bir aralık Resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Uğud'un sinesindeki o kutlu ve mutlu çukurun içinden, mübarek kanını silerken, dişinin kırılan dişinin ısrabını çekerken, yaralarının acısını vicdanında duyarken, ve el kaldırı bu esnada dahi Rabbisine dua dua yalvarırken, Allahümmehti kavmi fe innahum la yâlemûn. Ey Rabbim!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 İçerimden fırladım, efendi yıkan abdestler yıkanma vakti mi dedi bana, Resûl-ü Ekrem cepheye giderken yıkanma vakti mi dedim? su iksiza etmiştim, Uhud'da savaşırken su iksiza etmiştim, ruhunu Allah'a teslim ederken sema dile geldim, melekler kovalarla indiler başınam. ben Allah Resûlü'nün davetine icabet ettim, Allah seni kendi huzuruna yıkanmamış olarak almayacaktır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 Kanıyla, lekesiyle bırakmıyordum, manevi kiriyle bırakmıyordum, meleklerin eliyle yıkıyordum. Allah i Mağrib Yazın Şifâ-i Şerif'indeki beyanına göre Resûl-i Ekrem, bir başka defa bu tabloyu yine kendi cemaatine anlatırken şöyledir. Aradan birkaç yıl geçti bu defadan, Fad ibn Muaz şehit oldum, kan kaybede de şehit oldum. Resûl-i Ekrem yatağında yatıyordum. O büyük insan ise mescitte çadırın içinde yaratından kan kaybediyordum. Birden Resul-i yatağından fırladım. Ashab-ı kiram sordu, ya Resulallah nereye gidiyorsun? Zibril bana geldi şöyle dedim. Ümmetinden bir zatın refahı arşı arş-ı azam titrediği sizaza geldim. Allah Allah! Ve sahabi diyor ki, Resul-i Ekrem koşuyordu. Öyle koşuyorduk ki lidalarımızı sırtımızda tutamıyorduk.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 Kirlensen, hatta su ihtiza etmiş olarak huzuruna çıksan, Allah seni maddi manevi lekelerinle bırakmayacak, melekler gibi tertemiz edecek, kurgu huzuruna alacaktır. Sana sahabinin faziletiyle senden istenen şeyleri anlatıyordun. Ve bu girizgahla onun için bu noktalara girdim. Belki hissiyatına girdim, belki mevzu karıştırdım, belki anlatmam gerekli olan şeyleri bulandırdım.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 Aynı fedakarlık ruhu ve şuuru içinden sizden yol alacaksınız. Sizden istenilenleri yerine getireceksiniz. Rabbim sizi de aziz ve faydar edecektir. Ben mevzunun ve mevizenin bidayetinde dedim ki, eğer sizlerin azledeceğim şeylere hüsnü kabul göstermeyeceğinizi bilsem, söyleyeceğim bu sözlerden vazgeçerim ve bunları söylemenin de manası yoktur.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 bir devirde kendinden beklenen, fedakârlı ruhunda yaşayan Hazreti Ebubekir, Ebubekir'e çıkan topluluğu o maddi-manevi desteklerken Rasûl-ü Ekrem'in karşısına şöyle çıkmıştım. Ya Ömer sen Allah ve ne verdin? Ey Allah'ın şanı yüce Nebisi! Servetimi ikiye böldüm, yarısını evladı bıraktım, gidip de dönmem olabilir, yarısını da Allah'a verdim. Hazreti Ebubekir Beri de bir tarafta sessiz samit infali içindem. Olup biten şeyleri seyrediyordum. Resul-i Ekrem bu başımı dikkat sordum. Ya Ebubekir sen ne verdin Allah ve Resulullah'am? Cenneti almam ve dünyayı cennet yapma istikametinde malın ve canın adına sen ne verdin dediği zaman o mahzun ve mükedder insan, o mütevazi ve yüzü yerde insan, boynu bükük buruk Resul-i Ekrem'in karşısına çıktım. Ruhum sana feda olsun, ey sultanlar sultanı, benim gibi ceza sultanlara ne verebilir? Evde ne buldum kilimin arasına koydum, Allah'ı Resuluna getirdim. Çoluk çocuğuna bir şey bırakmadım mı? Çoluk çocuğumu Allah'a bıraktım diyordum. Allah Allah. Bu devri risalet fenahide cereyan eden bir hadiseydi. Bir de bu topluluğun fakirine bakın. O topluluk içinde bir fakir görüyoruz. Fakir ipi omuzunda pazarlarda dolaşıyoruz.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 Rabbim Celle Celaluhu Hazretlerim, bizi Muhammediliği içimizde iya etmek suretiyle aziz ve faydar eylesin. Ayağımıza gelen hizmetlerde de ayağımıza kadar gelen hizmetlerden bizi basiretli ve idrakli eylesin. Sehabi topluluğumuz arasında zuhur ediyor gibidir. Size binlerce beşaret ve müjdeler olsun. اِنَّدِّينَ ve غَرِبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَٓا lil لِلْغُرَبًا رَوَاهُ Müslim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 kendinden beklenen vazifeye eda etmiş olacaktır. Rabbim sizi herkesle beraber aziz ve faydar eylesin. Umum havanın namüsait olmasından ötürü, çığız kanca bağırmalarımdan dolayı beni muhafaza etmeyiniz. Ne kadar kürsüye çıkarken Rabbimle münasebete geçerim, nefsimle namına beni konuşturma derim. Ama bilemiyorum Murat Kudövendigâr'ın dediği gibi, işlediğim günahlar mıdır, nedir?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 İniyorum kürsüye, bir daha çıkmayayım diyorum kendi kendime. Kendime diyorum, o muhalla kürsüdür, Hazreti Muhammed'in kürsüsüdür. kendine diyorum bunu. Ama bir daha çıkıyorum, zorlanıyorum, çıkıyorum. Rabbim beni daha ı mağfiret eylesin. Sizin içinizde beni de bağışlayın. İllahi Teala'l-Fatiha.